Yani dinleyenler bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor e, üç talaktan bahseder misiniz? Yani üç defa boşama konusundan bahseder misiniz diye sormuş. Şimdi boşama bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de üçle sınırlandırılmış. Tabii üçle sınırlandırılmış derken ayrı ayrı ayet kelimelerde bunlar zikredilmiş. Üçü bir arada değil de, mesela Bakara suresi 229. ayet olması lazım. Nesal bile et lakum meratam buyruluyor. Talak ikidir, 2 İki defadır. Üç değil mesela ilk geçen ayet kelimede. Fiimsal kümba aru bir insan. Ondan sonra hanımını ya alıkoymak vardır, evliliği devam ettirmek yani. İki defa boşadınız, bir boşama hakkı kaldı o hanım üzerinde. Bunu alıkoymanız veya iyilikle ona yol vermeniz, ayrılmanız vardır buyuruyor. İlk boşamada bir defa üç talak istenmiyor. Bir olabilir, iki olabilir. Üçüncüden bu ayet de bahsedilmemiş. Ondan sonraki Ayet kerimede 230. ayette feintallakahe eğer hanımını bu kişi tekrar üçüncü defa boşarsa Hatta tenka tenkiazevcan gayra. Ondan sonra bu kadın o erkeğe kadın başka biriyle evlenip ayrılmadıkça helal olmaz buyruluyor. Çünkü o hanım üzerinde üç defa boşama hakkı vardı üçünü de kullandı. Başka hakkı kalmadı. Ondan sonra ceza olmak üzere bir bakıma o hanım kardeşimiz iddet bittikten sonra tabi kocasından e, boşandıktan e, sonra üç ay kadar boşanma iddeti bekliyor bildiğimiz gibi. <Sessizlik> Vel mutalakat yitarabesib emsi e, kuru ayetinde boşanmış kadınlar kendi başlarına üç kuru müddetince iddet beklerler. Ayet-i kerimesine göre üç kuruğu da üç adet görüp temizlenme kastediliyor. Üç ay dolaylarında yani bekledikten sonra asbel kadar isterse başka bir erkekle evlenir. Ondan sonra e, onunla da geçinemezse ayrılabilir veya ikinci kocası vefat etmiş olabilir. Yeniden ona ait iddeti bekledikten sonra e, eski üç defa boşan kocasına dönebilir buyruluyor. Ayetin devamında e, dönebileceğine de eğer evliliklerini yeniden sürdürebilecekleri kanaatindeyseler yeniden evlenebilirler diye önü açık tutulmuş. Buna hulle dönüyor bildiğimiz gibi. Şimdi dolayısıyla üç talak dendiği zaman bu şekilde üçünü birlikte seni üç talakla boşladım değil de demek ki bir olabilir, iki olabilir. Üçüncü boşamayı Kur'an-ı Kerim'in ayrıca zikretmesi dikkat çekicidir. Yani Dolayısıyla hanımı çok sayıda 3 talakla 5 talakla boşama kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de önerilen bir şey bir durum değildir. Ciddi boşamaya karar verince bir defa olabilir. Ondan sonra evlilik devam edemiyorsa 3-5 ay sonra yeniden ikinci boşanma olabilir. 3. boşanmada ömür içinde olabilir. Ondan sonra hanım başkasıyla evlenip ayrılmadıkça eski kocasına dönemez. Tabii burada e, boşanmış olan e, kimselerin e, bir defa boşandıktan sonra e, eğer hemen iddet içinde barışacaklarsa yeni bir nikahı da ihtiyaç olmuyor bildiğimiz gibi. Buna rici talak deniyor normal boşanmalarda. 3 ay kadar süre içinde barışırlarsa yeni bir nikah gerek olmadan evlilikleri devam ediyor. 3 ay geçerse tabi kesinleşiyor boşanma. O zaman yeni bir nikahla birbirine dönmeleri gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, görevli olarak hacca giden bir kimse, annesi veya babası için bedel haç yapabilir mi? Şimdi bedel haç, doğrudan doğruya hacca gidemeyecek durumda olan, hasta olan. Aslında daha önceden hac kendi üzerine farz olduğu halde, buna hastalığı sebebiyle veya başka bir engelden dolayı imkan bulamayan kimsenin yerine bir başkası hacca gidebilir mi? Buna bedel haç veya haç naibi diyoruz. Şimdi tabii haç naibi dediğimiz zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir iki haç yapamayan hastalığı ya da çok yaşlılığı sebebiyle gidemeyen için Allah Resulü onun yerine haç yapılmasına izin vermiş Allah Resulüne şöyle denmiş Ya Resulallah, babam o kadar yaşlı ve rahatsız ki atın ya da devenin üzerinde bile duramıyor vedacı sırasında oluyor bu hadise onun yerine haç yapabilir miyim Allah'ın Resulü babanın demiş bir borcu olsa sen onu ödesen babanın borcu ödenmiş olur mu olur Ya Resulallah bu da onun gibidir buyurmuş Dolayısıyla Allah Resulü babasının yerine haç yapmasına bir rivayette kızı, bir rivayette oğlu rivayeti var. Ee, hangisi olursa olsun kısaca babasının yerine haç yapabilenince Allah Resulü izin vermiş. Ve kendi e, o genç babasının niyetiyle hacca gitmiş ve bunu yerine getirmiş. Bunu hac niyabeti diyoruz. Bu şekilde çok yaşlı olan, hacca artık gidemeyecek durumda olan kişi yerine olur. Fakat bu verilen örnekte hacca görevli olarak giden, yani din görevlisi olarak gidiyor. Giderken vefat eden babamın yerine haç yapayım diyor. Bedel hac yalnız. Bedel haç deyince, şimdi o bedel hacının bütün masraflarını kimin adına gidiyoruz, onu karşılaması gerekir. Diyelim beş bin euroysa, bugün bir hacı'nın masrafları, 5000 bin euroyu e, kendi yerine gönderdiği kişiye verecek. Uçak paraları, oradaki kalma, otel paraları vesairesi bu paradan ödenecek. Diyelim bin euro arttı, artan parayı da geri getirecek bedel olarak giden kişi. Gerçi e, onu sen e, hac hediyesi alabilirsin, değerlendirebilirsin falan diye e, geri almamak üzere de anlaşma yapabilir. Şimdi kendisi e, imkanları olup da hacca gidemeyecek duruma düşen kişi yerine birini gönderecekse hangi ülkeden beldeden gitmesi gerekiyorsa oradan göndermesine dikkat edilmiş. Yani kendisi Türkiye'de diyelim e, bazıları Mekke mükerremedeki bir öğrenciye efendim küçük bir para vereyim 300-500 e, euro neyse. orada benim adıma hac yapı versin demesi yeterli değil. Yani normal olan ee, hac naibinin hacca gitmesi gereken kişinin bulunduğu şehirden hatta mümkünse o ülkeden tam olarak hacıların e, muhtaat olarak harcadığı yaptığı masrafları bedel hac yapacak olana vermek suretiyle kendi yerine hacca göndermesi gerekiyor. Normal olan bu. Yani yalnız belki Mekke mükerremede hastalanan işte e, hacca devam edemeyen kişi kendi yerine oradan Kaldığı yerden devam ettirme için fetva verilmiş ama yolda kalanlar için hasta olan trafik kazası geçirenler için falan bazı kolaylıklar gösterilmiş ama normal olarak kendi memleketinden haç naibi gönderecekse tam olarak hacı nasıl gidiyorsa kendi adına gidiyormuş gibi bütün masrafları yaparak o kişiyi temsil etmek üzere hacca gitmesi asıl oluyor. Yoksa görevli kişi zaten diyanetten parasını alıyor veya bir şirket adına gidiyorsa şirketten harcı alıyor. Bütün masraflar karşılanıyor. Ee, ondan sonra e, hac bedel için 5000 euroya hac, hacca gidiliyorsa 5000 euroyu da alıp ben aynı zamanda bedel haç yapıyorum demesi e, bir çeşit adam kiralama gibi olur. Yani onun hacla ilgisi olmaz. O yüzden kısaca başkasının yerine bu gibi kardeşlerimizin bedel haç yapması caiz olmaz. Başka bir kardeşimiz e, mehrini alan kadını nafaka alması caiz olur mu diye sormuş. Şimdi mehrini alan derken e, yani boşanmış olan bir kadın bu arada mehrini aldığını kabul edelim. Mehir parası ödendi. Ee, aslında e, iddet süresince eski boşandığı kocasıyla ilgisi devam ediyor. Ve onun bütün masrafları, nafaka masrafları kocasının üzerine devam eder. Yani iddet süresince e, nafaka alma hakkı söz konusudur. Bunda ittifak var. Fakat e, Bakara suresindeki bir ayet girmede, Nesabda velil mütelekatı meta'ın bil maruf hakanın müttekin ayet kerimesinde konu daha da genişletiliyor. Ve önü açık tutuluyor. Velil <gülüyor> mütelekatı boşanmış olan kadınlar için vardır. Ne vardır? Meta'ın bil maruf. Maruf'a göre örfleşmiş, iyi bilinen, makul olan e, ölçülere göre meta hakkı vardır. Kim üzerinde? Hak kararını takıyın. Kendisini boşayan, Allah'tan korkan e, erkek üzerinde bir hak olarak yararlanma hakkı vardır. Ne kadar? idde süresince diye bir kayıt bu ayet-i e de yok. ön açık tutulmuş. Yani günümüzde yoksulluk nafakası diye ifade edilen, e, boşandığı zaman, işini kaybeden, uzun süre çalışma imkanını bulamayan, fakir düşen bir kadın, boşayan kocası varlıklıysa, daha uzun süre o kadın hastalanabilir, yatalak olabilir, üzüntüsünden dolayı kendini toparlayamayabilir. Bütün bu durumlarda eski kocasının onunla ilgilenerek, onu desteklemesi sanki, bu ayet de aylara, yıllara yayılacak şekilde, devam edebileceğine ayet kerime işaret ediyor. Aslında bu ayet-i kerime kadın haklarıyla ilgili olmak üzere önemli bir mesaj veriyor. Tekrar ayet-i kerime üzerine düşünürsek وَالْمُتَلَّقَاتِ مَتَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ Boşanmış olan kadınlar için mağruf ölçüler içinde, mağruf müthiş bir terimdir aslında. 39-40 kadar ayet-i de aile hayatıyla ilgili olan konularda hep maruf kelimesine vurgu yapılır. Mesela nafakanın verilmesi, evin geçinilmesi marufa göre olacak mesela. Va'şurûne bil mağruf, Hanımlarınızda marufa göre geçim sağladınız buyulmuş ayet-i kerimede. Maruf ölçülerinde, öfleşmiş, iyi bilinen, makul olan ölçüler içinde geçim sağlayın gibi. Nafakanın marufa göre hal vakti yerinde olanın harcaması örfen hangi ölçüler içinde yapılıyorsa erkeğin o ölçülere göre harcama yapması söz konusudur. Maruf onu gerektirir. Hatta Hint bin Utbe Ebu Sufyan hanımı bir ara e, Mekke'nin fethinden sonra Ebu Sufyan e, kendini dağıtmış. E, daha doğrusu ailesi ilgilenmez olmuş. E, Hint peygamberimize gelmiş. Ya Resulallah demiş bana ve çocuğuma Ebu Süfyan yardım etmiyor, ilgilenmiyor demiş. İnfak etmiyor. E, fakat onun demiş parasının olduğu yer, yeri ben biliyorum. Ondan haber alabilir miyim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudü ma yekfiki ve verediki buyurmuş. Sana ve çocuğuna yetecek kadar bil marufi, marufa göre Yalnız. Örfe göre, sizin sosyal seviyenize, geçim düzeyinize göre uygun şekilde onun parasından sana ve çocuğunu yetecek kadar alabilirsin buyurmuş. Bu önemli bir ölçü aslında. Cimri olan koca için, hanımını çocuklarını ihmal eden çocuk için, e, koca için, onun e, parasından, mal varlığından e, hanımın kendisine ve çocuklarına yetecek kadar e, alması hatta habersiz bile olsa, rizası olmasa bile mağdur olan o hanımın bunu alması e, caiz görülmüş. Hangi ölçülere göre? Maruf ölçülere göre yalnız. İsrafa kaçmadan aşırıya gitmeden hakkı neyse o kadarı razı olmak suretiyle alabileceğine Allah Resulü izin vermiş kime? Ebu Süfyan Hanımına. Dolayısıyla e, burada e, mehrini almış olması nafaka engeli değildir. Mehir ayrı, nafaka ayrı. Mehir yedek akçe bir bakıma, kenarda duracak. Birden hanım mağdur duruma düşerse onu harcayabilecek. Mehrin hedefi o. Nafaka ayrıca belli aylarla, belli sürelerle e, erkeğe verilen bir görev olarak yerini alıyor. Başka bir kardeşimiz Hocam ince çorap e, çorap meslere mes olur mu diye sormuş. Şimdi mes konusu, mes etme konusu bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de mesle ilgili doğrudan doğruya e, hüküm olmamakla birlikte tabii ona işaret yoluyla yerde verilmiş ayakların mesedilmesi konusuna ki ayet-i kerimede şöyle buyuruyordu. Abdestin farzlarına baktığımız zaman mesela yeğerüdem izakuntü bis ey iman edenler siz namaz kılmak için kaltığınız zaman namaz kılacağınız zaman yani. Feğsülü veche ve deküm yüzlerinizi yıkayınız. Ve deküm ellerinizi, kollarınızı yıkayınız ilel merafiki dirseklerinize kadar. Kollarınızı yıkayın. Onda vemsehu bi başınızın bir bölümünü meshediniz. Ve topukluğa kadar ayaklarınızı da. Mesedin mi yıkayın mı? Şimdi bir önceki cümleye bağlanırsa ayaklarınızda mesediniz anlamı çıkıyor. Eğer daha önceki cümleye, ana cümleye bağlanırsa ayaklarınızı da yıkayınız. Ayaklarınızı da yıkayınız anlamı çıkıyor. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak e, normal zamanlarda ayaklarını yıkamış abdest alırken. Ama e, ayaklarına mest dediğimiz, deriden yapılmış mest giymek suretiyle meseti de olmuş yolculuklarda özellikle. Abdesti giymek suretiyle e, mukim için bir gün yolcu için üç gün üç gece olmak üzere mesedini bireyceyle Allah'ın Resulü kendi hayatına göstermiş, e, izin vermiş. Ayet-i başınızın başlarınızın bir bölümünü mesedin ve ayaklarınızı da mesedin manası çıkarsa Allah Resulü abdesti yani yıkanmış vaziyette e, ayaklarınızın üzerine giyeceğiniz meslerin üzerine mesedin şeklinde ayet-i kerimeyi yorumlamış Peygamberimiz. Doğrudan da ayaklarınıza mes giyin, mesin üzerine, mestin üzerine mesedin diye ayet-i kerimede açıklık yok. Ama bir önceki cümleye bağlanırsa ayaklarınıza mesediniz manası da bundan çıkabiliyor. Bu yüzden... Burada e, Hanefi meselesi ve bizim çoğunluk el sünnet tarafı vercül leküm şeklinde bu ayet-i kerimeyi okumuş. Ayaklarınızı da yıkayınız diye yukarıki bir önceki cümleye bağlayarak buna mana vermiş. Fakat bazı Kur'an-ı Kerimlerde ve özellikle kıra alimlerinden neredeyse yarısı, yani on tane kıra taliminden e, beş tanesi falan bu ayet-i kerimeyi esre okumuş. vercül cülle şeklinde. O zaman ayaklarınızı da meslediniz manası çıkıyor. Tabii İran tarafı bunu esas alarak demişler başlarınızı mesedin, ayaklarınızı da manası bu ayet-i kerimede var. Biz o zaman demişler başımıza meslederiz, arkasında ayağımızı da meslederiz, çıplak ayak üzerine meslederiz demişler. Ve cüllüküm şeklinde e, lam harfini esre okumak suretiyle bu manayı vermişler. Fakat bizim taraf dediğim gibi Ehl-i Sünnet tarafı daha çok ayağı yıkama esasına esas almakla birlikte üzerine bir şey giymek. Bir şey derken huf tabii mest, deri mest akla geliyor. Acaba mest olmayıp da derimest olmayıp da çorap olursa ne olur? Şimdi İslam alimleri e, peygamberimizin yine bazı hadislerine dayanarak Allah Resulü'nün bazen yolculuklarda falan e, kalın çorap olması, örgü çorap olması lazım. Tabii naylon çorap olacak hali yok. E, çarık türü e, ayakkabılar giyiliyor, iplerle bağlanıyor falan sefer sırasında. E, abdesti giyildiği için bunlar. Daha sonra bunları çıkarmak, giymek çok da zor olduğu için. Zaten su zorlukları da var yol, e, çöl hayatında. E, Allah Resulü e, bu şekilde giilen çorapların üzerine mesettiği de hadislerde var. Mesanne bin selar ve Selim mesela hadislerden birisi. Allah Resulü iki çorabı ve nalınları üzerine. Na, nallın dediğimiz işte deriden yapılmış çarık tipi iplerle bağlanmış e, ayakkabı anlamında bunları hiç çıkarmadan yolculuk sırasında üzerine mesediyordu. E, Buyulur hadis-i şerifte. Bu şekil gelen hadisler de var. Ama yaygın olan deri mesle üzerine mesletmesi şeklinde. Şimdi dolayısıyla e, Hanefi mezhebinde e, Ebu Yusuf ile İmam Muhammed e, çorap üzerine mesle tayin çorap olması gerekir demişler. Kalın çorap. Yani günümüzdeki örgü çorap. Yün çorap dediğimiz o dönemde bilinen çorap bu olması lazım. E, İmam-ı Azam'ın yalnız uzun süre çorabı meshetmediği ya da meshe fetva vermediği rivayet edilir. Ancak o da ahır ömründe hapse düştüğü sırada... ...Irak'ta soğuk günlere rastlamış. Ve abdestlerken ayaklarını yıkamada zorlanıyormuş. E, ayağındaki çoraptan üzerine meshetmeye başlamış İmam-ı Azam. Ve şunu da söylemiş. Daha önceden fetva vermediğim bir konuda çoraplı üzerine meshetmek durumunda kaldım demiş Ebu Hanife. Ve Hanefi mezhebinden buna göre... Üç imamda sahin çorap denilen örgü çorap gibi veya iki üst üste giyilmiş kalınca çorap üzerine e, mes dair rivayetler var. Buradan da anlıyoruz ki kısaca e, mest, e, çorap, çorap mes zaten onun içinde ince bir deri de bulunuyor. Deri olduğu zaman zaten e, onun üzerine mes belli de bizim söylediğimiz hiç deri olmasa bile kalın çorap üzerine örgü çorap üzerine mes etmekte Müctehit imamlar döneminde olmuş Hanbeli mezhebi zaten ince incelik kalınlığı da bakmıyor. Çorap çoraptır diyor. Abdessu olarak giyilmek şartıyla ayakta duran, yürürken yani ayaktan düşmeyen çorap çeşidine e, mesedirebilir diye. Şu anda işte kâbe imamı veya Medine mesnevi imamı bile belki ayağındaki çorabı Abdessu olarak giydiyse on üzerine mesetmesi. O mezhepte söz konusu olabiliyor. Yani buna benzer kolaylıklar da var. Hele bunları yolculuk sırasında, dış ülkelerde, Avrupa'da falan bulunduğu sıralarda, kış günlerinde kardeşlerimizin ayakları yıkamakta çok zorlandıklarını biliyoruz. Gayrimüslim ülkelerde e, lavabalarda abdest almak fevkalade zor. Namazı da kaçırmamak isteyen kardeşlerimiz e, elini, yüzünü, kollarını yıkamak çok kolay. Yani karşıda Seyreden abdest sağlığımız bize bile anlamayabilir, serinlemek için elini yüzünü yıkıyor zanneder ama ayakları çorapları çıkararak yıkamak e, dolayısıyla terliğin takun vesairenin olmadığı bir yerde hakikaten e, son derece zorluklar meydana getiriyor ve bunu seyreden bir gayrimüsliminde, gayrimüslimlerinde böyle ibadet mi olur? Bu derece insanı zorlayan ıslakaya ayaklara e, Efendim çorapları giymek suretiyle parmak aralarına e, mantar hastalıkla zur edecek anlamında düşünmesine sebep olabiliyor yani buna bezer sebeplerle Burası yolculuk sırasında özellikle kalınca çorap üzerine mesedilmesinde de e, Hanefi mezhebi bir sakınca görmemiş ve buna da sahhin çorap kalınca çorap ifadesini kullanmış ...başka bir kardeşimiz hocam diyor... ...bağ bir kişi toptan... ...yani hiç çalışmadan 15 yıl doldurup... ...20-25 bin lira... ...ödeyip emekli oluyor... ...maaş al, alması caiz olur mu demiş... ...şimdi burada... E, ...kanunlara uygunsa bu... ...emeklilik meselesi... ...bağ olsun, sigortalı olsun... ...memur olsun... E, ...eğer kanunlara uygun şekilde... ...bir emeklilik sistemi... ...meydana getirildiyse buradan maaş alması tabii ki caiz olur günümüzde neden? Çünkü bu emekli sandığı bağkur sistemi falan bunların bağlı olduğu havuz bir çeşit taviz ve teklifle esasına dayanıyor yani karşılıklı yardımlaşmayı içeriyor oraya para yatıran prim yatıranlar yani memurun işçinin maaşından kesilen primler oraya yatırıldığı zaman bağış yapılmış oluyor. Geri almamak üzere. Sadece yani geri alma hakkı emekli olabilirse, emekli olduktan sonra ne kadar yaşarsa şu ölçüler içinde bana destek sağlarsınız. Bunun dışında başka bir hak istemiyorum. Ben ölürsem hanımıma e, o da ölürse e, küçük çocuklarımız varsa onlara da benim maaşım devam ettirilsin diye kanunda e, ilgili maddelere dayanarak ödemeler yapılıyor. Bunlar da yoksa emekli sandığında veya bu sosyal güvenlik kurumunda kalan paramız mirasa da girmiyor bilindiği gibi. Mesela şöyle düşünelim. Bir memur 30 yıl süreyle memurluk yapmış. Yüksek memuriyetlerde bulunmuş. Ve yüksek maaşla emekli olacak noktaya gelmiş. 30 yıl kendisinden prim kesilmiş. Paralar kesilmiş maaşından emekli sandığına yatmış. Bu kardeşimiz emekli olurken emekli ikramesini alıyor diyelim. O hakkı. Ondan sonra maaş bağlanıyor kendisine. Ayda 2-3 bin lira, 4 bin, 4 bin lira emekli maaşı alırken 5-6 ay sonra bir trafik kazasında vefat ediyor mesela. 6 ay maaş aldı. ve Ondan sonra trafik kazası vefat etti. Dolayısıyla Sandıkta emekli sandığında ona ait olan kesten primlerden büyük paralar kaldı sandıkta. 50-100 bin lira, 150 bin lira belki ona ait para kaldı. Geride hanımı yok, çocukları da yok. Miras alabilecek, daha doğrusu emekli sandığından maaş alabilecek durumda olan çocukları yok, hanımı yok. O zaman geri kalanın tamamı sandığın malı haline geliyor. Yani diğer emekli olanların e, paralarını ödemede yardımlaşmada kullanılıyor. Demek ki burada mirasa girme de yok. Sadece kendinden sonra hanımı devam ediyor. Küçük çocukları varsa onlar e, emekli maaşından istifade edebiliyor. Onlar da yoksa geri kalan sandıkta kalıyor. Bu yüzden e, kısaca e, kanunlara uygun olmak şartıyla emekli sistemine memur olarak, işçi olarak Bağkur olarak dahil olunabilir. Veya bireysel emeklilik şeklinde bir emeklilik sistemine kişi kendi rızası girmiş olabilir. Bunların dışında usulsüz yollarla emeklilik hakkı elde etmeye çalışmamak lazım. Mesela hiç işçilikle alakası olmadığı halde dışarıdan birisi ben seni ekleyeyim listeye fabrikadaki işçi gibi göstereyim. Aydana'ya gelsen primlerini yatır veya ben neyse sonunda emekli olursun dese Halbuki devlet onu çalışan kimselere haklanıyor. Hiç çalışmıyorsa, alakası yoksa, sırf o listeye e, ismi girdi diye emeklilik hakkını kanun vermiyorsa onu almaya çalışmamak gerekir. Bir kardeşimiz, hocam diyor, gayrimüslim bankalarının faiz almak helal mıdır diye sormuş. Şimdi bununla ilgili olarak Hanefi mezhebiyle diğer mezhepler arasında bir görüş ayrılığı doğrusu meydana gelmiş. İmam-ı Azam tabii Hanefi mezhebi günlük hayatta ticari konulara çok real bakan bir mezhep. İmam-ı Azam büyük tüccar aynı zamanda piyasanın şartlarını sıkıntılarını bilen bir e, müştehit. Dolayısıyla e, İmam-ı Azam'la İmam Muhammed de onun görüşüne katılmış. Bu iki imam demişler gayrimüslim ülkeye emanla giden bir kimse. Vizeli pasaport diyoruz günümüzde veya oturma hakkı ile giden, gayrimüslimlikede ticaret yapan veya orada kalan bir kimse gayrimüslimlerle o ülkenin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde oranın kanunlarına tabidir. Ticari konularda oranın kanunlarına tabidir. Eğer lehine bir takım haklar meydana geldiyse, bir alacak hakkı meydana geldiyse, bunu onlarda bırakmayıp alabilir demişler. Bu alacak hakkı Faiz kapsamına girebilir, kumar çeşitine girebilir. Hatta şarap veya domuz eti satışından bile olsa bir alacak meydana geldiyse bunu alması caiz olur demiş iki imam Hanefi mezbinde ve bunu söylerken de bazı delillere dayanmışlar. Mesela bir tanesi Lariba ben el ve bena ve bena harbi harbiyi fidal harbi hadis serifi. Bu hadis serifi. Tabi'in fakihlerinden mekhul rivayet etmiş. Hanefi alimleri mekhul demişler. Fakih bir ravidir. Alimdir. Ee, bir rivayeti almış da e, daha sonraki nesilere nakletmişse ona güvenilir demişler. Ne yaptığını bilen bir ravidir demişler mekhul için. Fakat Şafii mezhebi sahabe e, zincirinde, rivayet zincirinde kopukluk olduğu için bu hadis-i herifi e, Şafii mezhebi delil olarak almamış. Ama Hanefi, Hanefi alimleri delil almışlar. O yüzden kısaca gayrimüslim ülkede Müslümanla o ülke vatandaşının e, vatandaşı arasındaki muamelede faiz faiz sayılmaz. Müslümanın lehine bir faiz hakkı meydana geldiyse Müslüman onu alabilir manasındaki bu hadis-i herifi e, Hanefiler delil olarak almış. İki imam. Ve buna istinaden de demişler, o ülkeye emanla giden kimse, o ülkedeki e, gayrimüslim vatandaşları olan ticaretinde o ülkenin duru, şartlarına uyar, lehine olan bir takım haklar meydana geldiyse bunları alabilir demişler. Fakat bunun için beş tane şart tabi ki belirlenmiş. Bu şarta da uyması gerekir gayrimüslim ülkede. Bir yalan girmeyecek gayrimüslimle olan alışverişine hile girmeyecek. Gasp niteliğinde olmayacak. Hırsızlık şeklinde olmayacak. Ondan sonra en önemlisi de gayrimüslimin rızası bulunacak. Bu beş şart yerine geldiği zaman gayrimüslimden olan alabildiklerini, hak olarak alabildiklerini alır diye fetva vermişler. İşte bu esası dayanarak ki başka deliller de var tabii onların ee, Mekke fethi dilinceye kadar veda hutbesine kadar hacına kadar veda hutbesine peygamberimizin e, faizden bahsetmesi o zamana kadar e, Müslümanla gayrimüslimlerin yaşadığı yerdeki faiz muamellerinin hep devam etmesi vedacına kadar yani e, oradan dayandığı bazı deliller de var e, İmam Azam'ın Hanefi fakirlerinin dolayısıyla ...bu gibi yerlerde Müslümanların hakimiyeti olmadığı için... O ...hakim olan güçlerin... ...karşısında ezilmemesi bakımından... ...zayıf düşmemesi bakımından... E, ...bunun caiz ola, e, olabileceğini... ...iki imam söylemiş. Tabi bunu yalnız... çığrından çıkarıp da... E, ...çok ileri götürerek... ...Müslüman tabi orada... ...banka kurması... ...ondan sonra şarap satışı yerleri açması... ...şarap fabrikası kurması domuz eti üreten bir çiftlik kurması doğrusu akla gelmemeli. Bu söylediklerimiz uç noktalarda. Mesela şöyle diyelim. Bir Müslüman'ın gayrimüslimde alacağı var. Fransa'da alacağı var. Ne kadar? 100 bin euro alacağı var diyelim. Ama alamamış. İcralık olmuşlar. Gayrimüslim'in deposuna gidiyorlar icra memurlarıyla. Bakıyorlar halis şaraplar var mesela. Gayrimüslim bu işle uğraşıyor. Deposunda hali şarap var. İcra yoluyla şarapları el koyduruyor. Yüz bin euroluk şarabı sattırıyor Müslüman. İcra yoluyla parasını kurtarıyor. Bu helal olur demiş imam Azam. Şarap parası olduğu halde. Yani buna benzer uç noktalarda diyelim. Yine mesela yıllar önce birkaç yıl önce birisi telefon etti Paris'ten. Hocam dedim. Biz 18 yıldan beri buradayız faiz içine bulaşmayalım diye dedi. Ev alamadık. Hala, hala kira evlerindeyiz. Fakat burada yerli olan, daha da yerleşmiş olan bizim Müslümanlardan, Türklerden yıllar öncesinde çok cazip devletin tanıdığı ya da bankaların tanıdığı krediler var. Çok hesaplı. O yolla daire aldılar. Kiradan kurtuldular. Oğluna, kızına da mülk aldılar. Biz hala kira evlerindeyiz dedi. Kısaca son günlerde e, devletin desteğiyle yeni bir kredi çıktı dedi söylediğine göre yüzde sekiz yıllık faizi varmış yüzde ikisini hazine bağış yapıyormuş mesken edilmek isteyenlere yüzde altısı da e, kredi alandan e, alanın ödemesi şartıyla e, ev alımında kullanmak üzere 200 bin franklık hak e, tanınmış. Kısaca biz dedi Paris'in uygun bir semtinde dört katlı bir binanın pazarını yaptık. 200 bin franka dedi. Giriş katında bahçeyi de kullanmak üzere kendimiz bedava oturduğumuz zaman üç katı kiraya verince 15 yıla yayılan bu krediyi dedi hiç bizden beş kuruş para çıkmadan kirası ödeyebilecek dedi. Bu krediye gire, yani böyle bir ev alımına girebilir miyiz diye sordu. Ben hemen girebilirsin dedim. Kime göre? İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre. Çünkü onlar Müslüman'ın lehine olduğu kesinlikle belli. Müslüman'ın cebinden beş kuruş para çıkmayacak ve aldıkları evin kirası, üç katın, üç dairenin kirası kredinin bütün borçlarını her ay karşılayacak. On üç, on beş yılda borç bitmiş olacak. İki imama göre bunun caiz olabileceğini söyledik. Yani bunun gibi hulasa Müslümanların lehine olan oradaki bir takım imkanlar bu iki, iki imama göre kullanılabilir diye fetvası verilmiş. O yüzden e, Müslümanlar bir bakıma o ülkelerde, beldelerde e, bu anlamda gayrimüsliminin karşısında zayıf düşmesin diye denge kurulsun. Onların seviyesinde, ticari-i iktisadi konularda e, onlardan zayıf duruma düşmesinler diye İmam-ı Azam'ın ya da Hanefi mezhebinin sözün ettiğimiz delillere dayanarak böyle bir sonuca vardığını söyleyebiliyoruz. Ama tabii ki ben buna rağmen bu gibi işlere girmem. Tamamen e, çoğunluğun üç mezhebinde İmamiyye bu Yusuf'un da katıldığı görüş haram her yerde haramdır. Hangi ülke doğrusu olsun. İşkidir, kumardır vesairedir. Bunların hepsi haram kapsamına girer. Müslüman bunlarla bunlardan gelir. Ee, elde etme yoluna gidemez şeklindeki görüşü de çoğunluğun görüşünü ifade edelim. Hanefi mezhebinden, İmam-ı Ebuşluf da çoğunluğun görüşüne katılmış. Faiz her yerde faizdir demiş. Kumar her yerde kumardır. Ondan sonra efendim içki şey, e, domuz eti satışı vesaire kime olursa olsun Müslümanlara da olsa, gayrimüslimlere de olsa caiz değildir. Bunların zararları ortadadır gibi değerlendirmelerle Üç mesrif ve İmam Ebu Yusuf tabii ki bunların caiz olmadığını söylemiş. Buna da dikkat alma gerekir ama söylediğimiz gibi uç noktalarda bu gibi durumlarla karşı karşılan olan kardeşimiz biraz önce verdiğimiz örnekte örnekteki 100 bin eurosunu kurtarmak için gayrimüslimin şaraplarına el koymaktan başka bunları sattırmaktan başka bir yolu kalmadıysa orada neye mağdur olsun diyebiliyoruz. Hatta onların hakkı hukukuyla ilgili de Allah Resulü'nün çok uyarıcı hadislerin olduğunu da biliyoruz. Gayrimüslimler olan ilişkiler, ticari ilişkilerde Müslümanın daha da dikkatli davranması hadis-i şeriflerde istenmiş. Bana e, e, zimmet ehlinin, gayrimüslimin hakkını yemiş olarak gelmeyin. Yarın kıyamet gününde e, o zimmet ehlinin hakkını sizden ben isterim diye peygamberimizin hadis-i şerif var bilindiği gibi yakınızı yapışır. O zimmet değerlerinin hakkını, hukukunu e, kıyamet gününde e, onun adına ben sizden almak durumunda kalırım demiş Peygamberimiz. Uyarmış. Yani haksızlığı gayrimüslimede olsa yapmayın manasında. Allah Resulü'nün dikkatli uyarıları var. Bu yüzden e, yine birisi hocam dedi bir soru soruyor. Fransa dedi bir mal ihraç ettim. Ödemesi geldi dedi banka hesabından hesapladım tam 40 bin euro fazla ödeme yapılmış dedi. Tabi herhalde 4-500 bin euroluk büyükçe bir ödeme içinde 4-40 bin euro fazla bana para ödenmişti. Bunu ben nereye harcayabilirim? Onu soruyor. Yani ailesine harcamak istemiyor da hayra senat olarak ne yapayım diye soruyor. Ben hiçbir şey yapamazsınız dedim. Hemen bunu size tekrar dikkat inceleyin. Hakikaten haksız yere hesap yanlışlığı yoluyla size 40 bin euro fazla para ödendiği kesin belliyse hemen o firmayı arayın dedim. Onlar da hesaplarını yeniden gözden geçirsinler. Fazla ödendiği belli olunca hemen o parayı dedim şeye çıkarın onların hesabına geri gönderin dedim. Ve belki de sizin bu dürüstlüğünüz sebebiyle karşınızdakilerin hidayetine de vesile olabiliriz. Tamam hocam öyle yapayım dedi. Şimdi burada onu hayır asınata bir yere harcasa bile gayrimüslimin hakkı kalacak tabii ki. Yanlışlıkla olduğu belli. Belki daha sonra ortaya çıkacak. Zaten ee, bunun hilal hareket ettiği, bildiği halde buna göz yumduğu falan da ortaya çıkacak. Belki ticari ilişkileri bozulacak. Belki ihracat hakkını bile bundan sonra kaybedebilecek mesela kötü niyetle hareket ettiği takdirde. Bu hak eğer gayrimüslim ise aynen da olduğu gibi o hakkın ona iade edilmesi İslam'da asıldır. Ve bu kardeşimiz de sanıyorum o şekilde hareket etti. Başka bir kardeşimiz hocam diyor musallada kul hakkı istemek doğru mudur diye sormuş. Yani Buna bir engel tabii ki yok. Neden yok? Çünkü vefat eden kişi artık dara düşmüş. Yapılacak bir şey yok. Aciz duruma düşmüş. Kendini savunacak, kul hakkını isteyecek veya ödeyecek kendine ait bir, güç, bir gücü kalmamış. O yüzden onun adına, hatta ailesi adına bir bakıma, ailesin temsilen İmam Efendi ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz diye soruyor. Aslında dünyaya taalluk eden kul haklarını demiyor yalnız dikkat edirse. Yani on olan borcunuzu e, efendim ondan olan alacağınızı e, silmiş olun, affedin demiyor. Kulakları duruyor tabii ki. Eğer o bir iş adamıysa bir takım yerlere borçları vardır tabii ki. Onlar mirasa geçecek. Mirastan onları ödemek zorunda. Yine bir takım alacakları vardır. Birçok yerlerde çekler, senetler vardır. Sistem devam edecek yani. Onun adına ailesi, mirasçıları bunu sürdürecek. Onda şüphe yok. Ancak ahirete taluk eden deyince daha çok gıybet gibi onunla alakalı kalbini kırma, gönlünü kırma vesaire. Daha önceki dönemlerde e, gıybet, iftira vesaire. neyse ona benzer e, parayla çözülemeyecek, kul hakkı, doğrudan kul hakkına girmeyen diyelim maddi anlamda ödemeye gerektirmeyen durumlarla ilgili haklar varsa bu gibi haklarınızı helal ediyor musunuz bu kardeşimize? Tabi o vefat eden cenazenin e, bunlarda olan hakkını helal etme şansı yok. Ama beride cenazeye katılanların hakkı varsa o hakkı helal etme imkanları ellerinde hala var. Ve o yüzden e, helal ediyoruz dendiği zaman işte ise buna benzer ahiretle ilgili şeyler e, affedilmiş sayılabilir veya biz en azından böyle bir hak talep etmiyoruz. Bizim gıybetimiz de yapsa aleyhimize de konuşmuş, konuşmuş olsa bu kardeşimiz buna benzer haklar geçtiyse biz bu haklarımızdan vazgeçiyoruz manasında. Cemaat e, haklarımızı helal ettik diyor mesela. Yani olabilir bu bir e, iyi niyettir. Aileyi rahatlatmaktır Sımakrabası'nı yani haklı neler etti bizim korumuzu, komşumuz, cemaatimiz manasında onları bırakma, bir bakma, rahatlatma anlamına geliyor. Tabii Peygamber Efendimizin de servetlerin bildiğimiz gibi her ne kadar tam o e, vefat sırasında değilse de, e, vefatından sonra böyle bir anlaşma örneği yok belki ama e, vefatından önceki biraz artık rahatsızlanmaya başladığı dönemde bir iki defa Mesnebi'yi de sahabeleri uyarak bende herhangi bir hakkınız varsa söyleyin ve gelin benden isteyin demiş Peygamberimiz. Hatta size herhangi bir yanlışlıkla bir şeyle vurduysam gelin bana işte sırtım gelin vurun demiş rivayete göre. Bir haksız yere size bir celde vurduysam gelin onu siz de bana vurun ve denkleşsin helallaşılım manasında. Hatta rivayete göre sahaben biri yasa da yerde sizin elinizdeki kamçı neyse benim koluma isabet ettim. Canımı acıtmıştı. Ben de demiş e, hak istiyorum. Deyince Allah Resulü de, tamam demiş buyur gel. E, omuzunu açmış ve bu arada o sahabe rivayete göre peygamberlik mührünü görmek istiyormuş. İşte peygamberin iki omuzu arasında bir mühür var. E, peygamber olduğunu biz oradan anlıyoruz falan diye sahabeler bildiği için Merak ediyormuş o sahabe. Peygamberimizin o peygamberlik işaretini hiç görmediği için illa görmeyi arzu etmiş. Ve böyle bir bahaneyle diyelim sizin kamçınızı ve yerinizdeki şey benim canımı acıtmıştı filanca yerde. Ben de size onu e, kısasen e, hak istiyorum deyince peygamber buyur gel demiş onu şeyime vur. Sırtıma ya da omzuma vur deyince o gördü. Tabii o görmüş. Ağlayarak ya özür dilerim deriz Ben peygamberlik mührünün yüzü görmek için böyle bir şey ne, düşünmüştüm falan diye oradan ayrılmış. Yani buna benzer helallaşma e, usulleri peygamberimizin kendi hayatında da var. Yok değil. Ve günümüzde de bu böyle standartize edilmiş. Her cenazenin arkasından imam efendi Bizim örfümüzde var bu. Şey taraflarında sanmıyorum. Arabistan taraflarında falan böyle bir soru genelde sorulmaz. Bizim Osmanlı örfünden geçmiş olması lazım. Başka bir kardeşimiz, hocam beş vakit namazın vakitleri hakkında son süre ne kadardır? Sabahın son süresi dakika olarak öğlenin ikindiye kadar olan süresi ikindiye kaç dakika kala? Akşamın yasya kaç dakika kala diye bir soru sormuş. Şimdi bu namazın vakitleri ilgili olan konu Tabii ki ayet ve hadislerde e, genel ifadelerle ifade buyrulmuş. Mesela bir iki tanesine bakarsak. E, önce Nisa suresi 103. ayet-i kerimede inna sırata kenata alemine kitaben mevkuten ayetinde hiç şüphesiz bu namaz müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılındı. Yani beş vakit vakitleri belli yani kitaben mevkuten vakitleri yazılmış, belirlenmiş şekilde farz kılındı, e, farz oldu deyince, buyrulunca, e, beş vakitin demek ki ayları vakitleri var. Bu da e, başka ayet-i kerimelerde e, daha açıklıkla e, beş vakti içine alacak şekilde genel ifadelerle yerini almış. Mesela Hud suresi 114 ayet-i kerimede Nesabira, ekim al tarafein nehari. Ey Habibim Gündüzün iki tarafında, iki ucunda namaz kıldı iki tarafı. Yani bu tarafların sabah, sabah ve akşam akla geliyor. Gündüzün sabahı ve akşamı. Sabahında sabah namazı, akşamında akşam namazı gibi. Ve züle femel el ve gecenin ilerleyen saatlerinde. Şimdi sabah kıldık, akşam kıldık. Züle femel el de yatsı ilerleyen saatlerde akla geliyor. Üç vakti için alacak şekilde ayet kerime de ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerimede e, beş farklı için alacak şekilde şöyle ifade buyrulmuş. Bakara suresi bir önceki şimdiki İsra suresi e, 18 e, 19. ayet-i kerimelerde Ey Habibim namaz kıl li Güneşin zevalinden itibaren yani güneşin tepe noktasından batıya yönel diyen yani dülük, delk İtibaren namaz kıl. Ne zamana kadar? İlâgâsakillel. Gece karanlığı basıncaya kadar. Ve Kur'an-ı Fecr'i ve sabah namazını kıl. Kur'an-ı Fecr sabah namazı oluyor. Şimdi burada e, güneşin tepe noktasına batıya yönelmesiyle öğlen namazı vakti girdi bir. Gece karanlığı basıncaya kadar buyrulunca ikindi girdi. Akşam namazı da girdi. Gece karanlığı basınca da yaslı namazı vakti girdi. Yani ilk cümle dört vakit namazı birden içine alıverdi. Öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını. Ve Kur'an-ı Feci'de sabah namazı olduğuna göre beş vakit namaz İsra suresi e, 78. 70, 78. ayet-i kerimede yerini almış oluyor. İnne Kur'an-ı Feci şüphesiz sabah namazı kendime meşhuden şahitli namazdır. Yani rivayete göre gece namazları gece görevli melekleriyle, gündüz melekleri sabah namazında her iki grupta hazır bulunuyormuş. Hadislerde de bildirildiği şekliyle. Ve gündüz melekleri e, görevi devralıyor, gece melekleri ayrılmış oluyor sabah namazında diye değerlendiriliyor. Yine devamında aynı ayet-i kerimenin, bir sonraki ayette ve mirelleyli gecenin ilerleyen saatlerinde daha sonrası gece o gecede de فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكِ Teheccüd namazı kıl. Sana ait bir nafile fazlatan bir namaz olarak ey Habibim teheccüd namazı kıl şeklinde. Buna teheccüd namazı da ilave edilmiş. Ee, ayrıca ikindi namazına da şöyle e, özel olarak yer verilmiş. Bakara Suresi 238. ayette Neslaatübillah وَحَافِظُ عَلَى Ve وَسْسَلَاتِ haf Musta namazlara devam ediniz namazları koruyun muhafaza edin ve devam ediniz başka özellikle orta namaza orta namazın ikini namazı olduğunu peygamberimiz hadis-i haber vermiş çünkü ikini namazın öncesinde sabah ve öğlen namazı var sonrasında akşam ve yaslı namazı var ortada ikini namazı kalıyor ve ona dikkat çekilmiş neden? Çünkü ikindi namazının kılınması biraz daha e, vakit ayırma bakımından zorluk meydana getirir. Sabah namazı bellidir. Evdeyiz. Henüz işe çıkmamışız falan. Kılınma vakti belli. Öğlen istirahat zamanı ara verme zamanı falan oluyor. O da kılınabilir. Akşam namazı gün bittikten sonra akşam gündüzün sonunda oluyor. onu da kolayı var. var. Yastı namazı gece istediğimiz zaman ilerleyen saatlerde de olabiliyor. Ama ikindi namazı ne öğlen ne akşam. Öğlenle akşam arasında herkesin çalıştığı tarlada, tapuda, bahçede olduğu veya mesaide olanların işten çıkması, işinin sonu gibi biraz e, mesai ortasına rastlayan, arasına rastlayan bir vakit oluyor ikinin namazın vakti. Şimdi dolayısıyla bu namaz vakitlerini Cebrail Aleyhisselam rivayete göre herkes gün gelmiş zaten Miraç gecesinde namaz farz oluyor bildiğimiz gibi. Peygamber Efendimiz'e iki gün süreyle namaz vakitlerini göstermiş. Hangi vakitlerde ve nasıl kılınacağını, kaç rekaat olduğunu Cebrail bizzat öne geçmiş, peygamberimize namaz kıldırmış. Ve o yolunda Allah Resulü namazın kılınış şeklini ve rekatlarını hangi vakitlerde kılınacağını da görmüş. Birinci gün ilk vakitlerinde kıldırmış genelde. ikinci gün son vakitlerinde ve bu iki vakit arasında serbest namazlar kılınır buyurmuş. Ki mesela sabah, e, e, öğlende başlamış e, Cebrail aleyhisselam rivayete göre. Güneş tepe oksundan batıya yönelince gelmiş öğle namazını kıldırmış birinci gün. Cisimlerin gölgesi bir misli olunca ikinci namazını kıldırmış. Akşam güneş batınca akşam namazını kıldırmış. Ortalık biraz karar kararınca batı ufku kararınca yaslıyı kıldırmış birinci gün. Ve imsak vaktinde de şafak sökünce sabah namazını kıldırmış. İkinci gün gelmiş. İkindi namazını şey öğlen namazını cisimlerin gölgesi bir misli olunca kıldırmış. İkindi namazını cisimlerin gölgesi iki misli olunca kıldırmış. Son vakti gibi yani çok gece bırakmamış. Ta güneşin batacağına yakın kıldırmamış Cebrail Aleyhisselam. İşte kiraat vakti onun için diyoruz. İkinci e, ikinci günü çok gece bırakmadan öğlen namazını şey ikinci namazını Cebrail Aleyhisselam erkence kıldırmış. Akşam namazını e, yine geciktirmeden diyor Peygamber. Oruçların oruçluların orucu bozduğu zamanda diyor. Geciktirmeden kıldırmış. Yastır namazını gecenin üçte bir kadarı ilerleyince kıldırmış. Tam gece yarısı olmadan. Ee, yani aslında sabah namazına kadar bildiğimiz gibi imsak vaktine kadar yastı namazının vakti var. Ama Cebrail Aleyhisselam o kadar geciktirmemiş namazı. İyice yani çok da yaymamak için belki. Ya Resulullah demiş işte bu namazlar bu iki vakit arasında serbestse kılınabilir demiş Cebrail Aleyhisselam peygamberimize. Yani buna benzer şekillerde e, namazın ee, ilk ve son vakitlerine işaret edilmiş. Tabi Peygamberimiz bazı hadislerinde mesela sabah namazı için e, tabi imsak vaktinden güneş doğuncaya kadar malum sabahın vakti devam ediyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Esfiri salata subuh buyurmuş. Sabah namazını biraz e, aydınlığa bırakın. Ortalık aydınlanınca kılın. Hemen İmsak olur olmaz kılmayın gece iyice e, ağırmadan e, ortalık ağırmadan e, erken kılmayın manasında Hanefi meseci bunu uyarak biraz geciktirmek müstahaptır demiş sabah namazını yani ortalık ağırınca kılmak yani imsak vaktinden işte yarım saat 45 dakika bazen bir saat sonra da olabiliyor gece uzunluğuna göre geç kılınır Hanefi bölgelerinde fakat Şafilerde tabi Eftalı sıravat diye bir hadis-i de var. Namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. Geciktirmeden. Ezan okunur okunmaz. ilk fırsatta namazın kılınması en faziletli olandır buyurulmuş. Buna dayanarak şafiler demişler vakit girer girmez sabah namazı dahil namazları kılmak en faziletli olandır. O yüzden şafi bölgelerinde Hemen imsak vakti girdikten sonra cemaat toplanınca gecikmeden namazlar erken kılınır. Bizim hanefi bölgelerine biraz geç kılınır vadisi uyumak için. Kısaca öğlen namazı içinde e, Ebridus Salate Zuhur diye bir hadis-i şerif var. Öğlen namazını biraz serine bırakın buyurmuş Peygamberimiz. Çok sıcak günlerde Allah Resulü geç çıkıyormuş öğlen namazına. E, biraz sıcağın e, şey kırılsın diye azalsın diye ve sahabeler de peygamberimizin çıktığını görünce toplanıyorlar. Biraz geç kılıyorlar öğleni. Bu hadis-i o sebeple buyurmuş. Çok sıcak günlerde ümmetine kolaylık olsun için. Hatta çok az olmakla birlikte bazen e, fazlaca geç biraz geç çıkarak öğlen namazına öğlen namazını kılıyorlarmış. Arkadan iki namazını kılalım öyle dağılalım diyormuş Peygamberimiz. İki namazını kıldıkları da olmuş. Bu çok olmamış ama nadiren. E, hatta e, Abdullah İbni Abbas'a soruyorlar. E, niye böyle yapıyordu peygamberimiz? Yolculuk yok, hani bir sıkıntı yok. Ümmetine kolaylık olsun diye yaptığını düşünüyorum demiş İbn Abbas. Çok sıcak günlerde e, namaza çıkmak, insanlar kaylule yaptığı, istirahat ettikleri için zorluk meydana getirdiğinden biraz geç çıkıyordu peygamberimiz sahabeler de toplanıyordu öğleni kılıyorduk ikindiyi de kılıp dağıldığımız oluyordu tabi öğleni ikindi arasında biraz sohbet mi ettiler biraz vakit mi geçti e, tesbihatla e, o konuda tam açıklık yok ama e, aynı mesle gelişte dışarıya çıkmadan hiç dışarıya çıkmadan öğleni kılıp arkadan ikindiyi de kılmak suretiyle bazen e, dağıldıklarına dair rivayet var ve bunu ümmetine kolluk olsun diye yaptığını İbn Abbas Hazretleri ifade ediyor. İkindi namazda söylediğimiz gibi aslında İmam-ı Azam'a göre e, cisimlerin gölgesi iki misli olunca e, ondan sonra ikindi namazı vakti başlıyor. Fakat çoğunluğa göre ki İmameyn de o görüştedir. Cisimlerin gölgesi bir misli olunca öğlen namazının vakti çıkar. İkindi, ikindi namazı vakti girer diyor İmameyn ve diğer mezheplerde yaygın görüş olur. Fakat İmam-ı Azam'a göre Ebridu Serhatta Zuhru hadis-i şerifi e, öğle namazını serine bırakın buyulması İbrad diyor. Cisimlerin gölgesi iki misti olunca o meydana geliyor diyor İmam-ı Azam. Tecrübeyle diyor. Sıca sıcak olan çöl bölgelerinde e, aşırı sıcağın kırılıp da havanın serinlemeye başlaması cisimlerin gölgesi bir misti olunca Olmuyor diyor. Meydana gelmiyor. Ne zaman? iki misli olunca. Ben denedim diyor. Bastonla, çubukla vesaireyle. E, diyelim 50 santim bir çubuk diktiyseniz 50 santim bir misli gölge oldu. Sıcak hala devam ediyor diyor. Ancak iki misline çıkınca gölge o zaman serinlemeye başlıyor. Peygamberimizin hadis-i şerifi o zaman tecelli ediyor diyor İmam-ı Azam. Kısaca böyle bir laboratuvar deneyi gibi yani tecrübe ederek e, cisimlerin gölgesi iki misli olunca ikindi namazı vakti girer, öğle namazı vakti çıkar diye e, Ebu Hanife'nin görüşü istikrar bulmuş. Ondan ikindi namazının sonu da yani ne kadar hemen e, ilk şeyde yani güneş iyice sararmadan, e, akşam yaklaşmadan kılmak gerekiyorsa da e, her nasıl geciktiyse güneş batıncaya kadar bildiğimiz gibi kılınabiliyor. Güneş batsa bile namaz kılarken namaza devam ediyoruz. Yine vaktinde kılmış sayılıyoruz ama kerahat vakti de girmiş oluyor. Akşam namazı içinde e, ortalık aydınlıkken yani, kılınması tabii asıl ama ortalık kararmaya başlayınca da akşam namazı vakti çıkıyor, yastırı namazı vakti giriyor bilindiği gibi. Efendim sohbetimizi okularken hepinize hayırlı günler dileriz.